Açık Gazete Evet burası Açık Radyo. Açık Radyo 94.9 ve onun açık gazetesi. Saat 9.30 3 hatta 4 dakika geçiyor. Ve biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi bu Kanal İstanbul çok disiplinli bilimsel değerlendirme raporu üzerinde onun editörü olan Profesör Derin Orhan'la bir değerlendirme yapmak üzere kendisini konuk etmek istiyoruz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar efendim. Hoş bulduk. Sağ olun. Merhabalar. Merhabalar. Evet. Bu medyada da yeterince yer bulmamasından şikayetçi olduğumuz çok önemli bir konu. Yani çok hem sosyo sosyal hem fiziki hem de e, pek çok başka boyut açısından e, büyük önem taşıyan bir proje. Bu e, bir değerlendirme rica edebilir miyiz? Son durum nedir sizinle? Lütfen katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Vallahi, e, konu bence bilimsel boyutunun dışına taştı. Şu anda herhalde e, bu chat değerlendirmesinin mahkeme süreci sürüyor. Orayı tabii tabi takip edemiyoruz. Siyasal boyut söz konusu olduğu için. Ama e, yargı boyutu da söz konusu olduğu için. Ama e, yani biz... Şunu yapmak istedik. E, o, o neticede bir proje olarak kabul ediliyor. Bence proje vasfı yok ama kabul ediliyor. Ve buna bir chat çalışması yapılmış. Çok kapsamlı bir chat çalışması yapılmış. Ve o chat çalışması aslında bilimsel olması gereken, mühendislik esaslarını taşıması gereken bir değerlendirme bütünü içermesi beklenen bir çalışma. Ve bu da kabul edilmiş. Şimdi biz e, burada... Türkiye'de benim bildiğim konularının en iyisi olan bilim insanlarının katkısıyla bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Ve bu değerlendirme bu chat raporunun değil bir en azından 10-15 değişik biçimde reddedilmesi gerektiğini ortaya koydu. Yani işe bilimsel gözle bakarsak bilimsel gözle bakarsak o bu projenin hemen reddedilmesi gerektiği ortaya çıkacak gibi görünüyor bizim yaptığımız çalışmada. Ee, evet, peki bu 10 ila 15 gibi son derece yüksek sayıda e, sakınca evet. e, belirtiliyor bilimsel açıdan. O zaman bunların bir, birkaçını özetlemeniz e, mümkün olabilir mi? Nedir sakıncalar lütfen? Belki biliniyordur. Tabii, e, şimdi bir kere bu ama. çalışmanın... <gülüyor> nasıl yapıldığını ve kimler tarafından yapıldığını çok kısa belki belirtmek gerekiyor. 29 Peki. bilim adamı bu çalışmaya katıldı. Bu bilim adamları demin de söylediğim gibi konularının Türkiye'de belki de dünyada en iyileri. Ee, ve şimdi e, tabii bizim önümüze bir chat raporunun çıkmış olması da aslında çok sevindiriciydi. Çünkü fazla aramadan o, o belgeye bakarak bütün yanlışlıkları, bütün eksiklikleri e, görebilmek mümkün oldu ve e, daha evvel bu imkan dahilinde değildi tabii. Ama bütün bilim adamları, bu çalışmaya katılmaya karar veren bilim adamları kendi konuları itibariyle her, her noktayı ayrıntılı olarak görebildiler ve bu, bunun ışığında yani chat bilgilerinde, chat raporunun bilgileri ışığında kendi değerlendirmelerini yaptılar. Şimdi ben de çevreci olduğum için çevre açısından bir değerlendirme yaptım. E, i̇sterseniz ilk önce ondan başlayalım. Lütfen. E, yani çevre açısından baktığımızda e, aslında bu o, bu kanalın e, asıl e, fonksiyonu şu oluyor. Karadeniz'in ki çok kirli bir ortam. Karadeniz'in kirli sularını Marmara'ya taşıyor. Nereye taşıyor? Marmara'nın en hassas bölgesine yani büyük civarı, yani yeni kapıdan Ambarlıya kadar giden sahil şeridi ki Marmara'nın en hassas, en kirli bölgesidir oraya taşıyor. Şimdi bu aslında Marmara için ölümcül bir etki yaratıyor. Çünkü Marmara için en önemli kirletici azot dediğimiz parametre. Yani bu insanlardan kaynaklanan bir parametre. Azot biz deşarj ediyoruz, günde 8 gram kadar. Yaklaşık 85 ton azot her gün Karadeniz'den gelecek. Bu kanal yapılırsa ve Marmara'nın en hassas bölgesine boşalacak. Yani bunu göz önüne getirmek için bir kamyon düşünün. Yaklaşık her saat 3 küsür ton azotu alsın o sahillere boşaltsın ve bunu 24 saat devam ettirsin. Ve bunu her gün devam ettirsin. Şimdi bu, bu kabul edilir bir şey değil. Şimdi bunun, bunun mertebesini daha iyi göz önüne alabilmek için bunun yaklaşık 10 milyondan fazla insan tarafından üretilebileceğini, bu kirlilik yükünün üretilebileceğini göz önüne almak lazım. Demek ki Karadeniz bize 10 milyon kişinin kirlilik yükünü alıyor, getiriyor. Bu kanal vasıtasıyla Marmara'nın en hassas bölgesine boşaltıyor. Ve bu aşağı yukarı o bölgenin ve daha sonra da Marmara'nın ölümü anlamına geliyor. Bu en önemli etki. Ee, evet. Burada bir sürü arıtma tesisi yapmışız. Çok büyük paralar harcamışız. Yaklaşık 8 milyon nüfus eşdeğeri e, atık suyu arıtıyoruz. Yani buradan gelen Marmara'ya boşalan e, kirletici yükü bu yükün ancak %10 civarını oluşturuyor. Demek ki 10 misli kirlilik. Marmara'ya bu bölgeden geliyor. Bu Marmara'nın kaldıracağı bir değil İlk önce bu. Şimdi evet, be, ben bir de şey sorabilir miyim? Burada yani Marmara ya Marmara'ya bu böylesine bir e, azot yüklemesi yapıldığı zaman tabir caizse ise oradaki deniz canlılarının da e, büyük ölçüde hayatı tehlikeye giriyor, Şimdi, varlığı efendim, tehlikeye şöyle giriyor. Oluyor yani. bu. Bu azot çok enteresan. Sadece azot değil tabii. Ben azotu örnek olarak verdim. Aynı şekilde fosfor var. Organik madde de giriyor filan falan. Azot yükü evet. yüksek olduğu için bunu örnek verdim. Bu azot yükü denizdeki bir takım canlıların beklediği bir malzeme. Yani bundan, bundan çoğalıyorlar. Plankton dediğimiz, yosun dediğimiz malzeme azotu alıyor. Fosforu da alıyor. Ondan sonra havadan oktavar Atmosferden karbondioksiti alıyor, güneş ışığını da görüyor, fotosentez dediğimiz bir mekanizmayla çoğalıyor. Buna alg patlaması veya da patlaması deniyor. Ondan sonra bu bunlar ölüyor, çöküyor. Çöktüğü zaman alt alt akımda, alt bölümde Marmara'nın oksijen ne kadar oksijen varsa hepsini tüketiyor. Yani bu süreç Marmara'nın ölümü anlamına geliyor ve bu süreç Marmara'da yıllarca oluşuyor, oluştu. Bunu önlemek gerekiyor. Bunu önlemek yerine bunu fevkalade misliyle hızlandıracak bir mekanizmayı devreye sokmak anlamına geliyor çevre açısından bu kanal. Evet. Şimdi bu tabii çok önemli bir konu. İkinci konu belki de depremcilerin öne sürdüğü, bulduğu bir konu. Üç değişik tebliğ yapıldı bu konuda. Hepsi konularında en uzman kişiler tarafından. Bunların bulgusu şu, aslında kanalın bir bölümü sıvılaşıyor, sıvılaşma özelliği gösteren bir yapı. Yani e, dolayısıyla en ufak bir deprem e, olayında öyle çok yüksek bir depremde beklemek söz konusu değil. E, yani bu, e, bu e, 1900'lü yıllarda e, yaşadığımız depremde gördüğümüz olayı, bu Sakarya ve civarında gördüğümüz olayı Aynı ile bu e, kanal bölgesinde görebilmek mümkün kanal açıldığı zaman. Tabii sıvılaşıyor yani bir ayran görünümü alıyor zemin. E, bu, bu çok önemli bir e, sakınca teşkil ediyor. Yani başlı başına bırakalım çevre onsluğunu filan başlı başına bunun e, bir red sebebi olması gerekiyor. Bu bulgu bulunduğu zaman aslında işin enteresan tarafı bu bulgu. Çet raporunda da var. Fakat göz ardı edilmiş, görülmemiş. Üstü kapanmış. Yani Bu da bence göz önüne alınması gereken çok önemli bir tespit olarak geliyor. Sonra aklımda kaldığı kadarıyla tabii bu bölgelerde şunu düşünmek lazım. yani Bu, bu kanal sürekli ve o bölgede kalıcı olan bir Tuzlu su havuzu görevine görüyor. Yani su akacak ama çok ciddi bir hacim bu kanal bölgesi boyunca tuzlu su olacak. Özellikle bu sıvılaşmanın olduğu yerlerde bu tuzlu sunun e, her iki yanada veya en azından bir yöne e, sızması ve oradaki bütün e, su kaynaklarını veyahut da zemini tuzlu hale getirmesi yani içilemez yaşama aykırı hale getirmesi diye tam, de yani değil mi? Tabii yani içerisinde tarım yapılabilir ne de oradaki su kaynağı kullanılabilir. Ee, bir başkası hemen aklıma gelen tabii çok çok neden var ama önemlilerini sayıp Lütfen. E, Sazlıdere barajı ki aşağı yukarı 1 milyon nüfustan fazla bir nüfusa su veriyor o barajı tamamen yok ediyoruz. Yani biz İstanbul gibi bir yerde sularımızı çok özenle su kaynaklarımızı çok özenle koruyacak ve saklayacak iken çok önemli bir su kaynağını ki yaklaşık 1 milyon nüfusa hitap eden bir su kaynağı onu da yok ediyoruz. Ondan sonra yine bakarsak ekolojistlerin baktığı alanda bu hafriyat toprağı var. Bu hafriyat toprağını maalesef bu proje ne yapacağını bir türlü bilemeden ge önüne aldı ve bulduğu çözümleri değiştirdi Durdu yani ilk önce e, ben e, takip ettiğim kadarıyla bu çok ciddi miktarda bir milyar metreküpten fazla hafiyat toprağı var e, bunu e, bu havalimanına dolgu malzemesi olarak kullanmak gündeme gelmişti e havalimanı bitti Dolayısıyla bu <gülüyor> Bu çözüm geçersiz kılındı. Ondan sonra bir başka versiyonunda, bir başka değişiklikte Marmara'da adacıklar yapma fikri ortaya çıktı. Bu tabii dahiyani bir fikir. Yani aklı başında olan kimsenin düşünemeyeceği bir fikir. Yani depreme maruz kaldığı zaman bu toprak nasıl orada duracak ve Marmara'yı neler yapacak o da belli değil. Şimdi chat raporunu incelersek bunun bazı yerlerinde onun silinmemiş halde mevcut olduğunu görürüz bu çözümünde. Yani çet raporunda dikkatsiz şeyler var. En son da e, bundan Derin Bey bir şey şimdi, sorabilir miyim araya e, girip e, izlediğinizde. Hafriyat de, toprağından kasıt daha önce yapılmış inşaat, inşaat çalışmalarından arta kalan toprak mıdır? Yani bütün oradaki doğal yapıyı yok edecek bir dolgu. E, çok yüksek bir dolgu. Bu, bunun yasal mevzuata da uygunluğu yok. Ve tabii ekolojik olarak da bunun kabul edilmesi mümkün değil. O Hafriyat sahibi, denilen sahibi gözde kanaldan gözde çıkacak toprak, bir toprağı değerlen, bu şekilde değerlendirmeyi düşünüyorlar. Zahil korunması galiba. gerekendir sahil. Ama bunu bu 40 kilometre boyunca yok ediyoruz. Ne yapacağız bu kanalı açalım diye. Ee, bu da tabii çok önemli bir olay. Şimdi belki de bütün bunların içinde en önemlisi... Ee, şu e, isterseniz ben burada durayım belki bir sorunuz olur diye bir nefes alayım siz buyurun <gülüyor> yani hafriyat denen şey hafriyat toprağı doğrudan doğruya şeyin e, bu kazılan yerlerden çıkan toprağın Tabii, dolgu tam. malzemesi olarak başka yerlerde kullanılması anlamına geliyor yani öyle değil bunun mi bunun en azından orada, orada bir, o hafriyat toprağının atılacağı bir yer bulunması gerekiyor ama bunu sahilde sahil şeridini yok ederek bertaraf ettiğini düşünmek çok yanlış bir şey tabii doğaya aykırı bir şey. En önemlisi de şu efendim bence yani bu Buyurun. belki iki konuyu bir arada düşünmek lazım. Konunun uzmanları bu kanalda navigasyonun yani deniz araçlarının bu kanaldan geçmesinin uygun olmadığını ve mümkün de olmayacağını gösteren çok önemli Veriler ortaya koydular. Biz bu verilere tabii e, saygı duymak mecburiyetimiz. Bunlar uzmanların söylediği veriler. Dolayısıyla e, bu kanalın yarattığı en önemli sorun civarda oluşması planlanan yerleşim. Yani bu, bu yerleşim aslında herhalde milyonları bulacak. Bir nüfusu çekmesi söz konusu olan bir yerleşim olacak. Yani bunun çok değişik yansımaları olacak tabii. Bunlardan birincisi... E, İstanbul şu anda geçerli olan 1-100 binlik çevre planında nüfusunun 16 milyonla sınırlandığı ve bunun da 2023 yılında erişilmesi gereken bir nüfus olduğu ifade edilen bir, bir mega kent. Yani aman sakın sizin nüfusunuz 16 milyonu geçmesin diyorlar. Ne zaman? 2023'te. Ama nüfusumuz şu anda geçmiş vaziyette 16 milyonu. Demek ki İstanbul'a yapılacak en büyük kötülük Yeni bir nüfus alanı yaratmak. E, bu planlı olarak yapılıyor bu Kanal İstanbul'da. Çünkü daha Kanal İstanbul projesi onaylanmadan bile civarına imar izleri çıktı. Planlar yapıldı. Buraya büyük, büyük yerleşimler yapılacak. Bu konuyu da e, şehir plancılar e, çok etraflı bir şekilde bu, bu kitapta araştırdılar. Şimdi bu İstanbul'un bütün kaynaklarının e, yok edilmesi, çalınması tahrip edilmesi anlamına geliyor. Düşünün yani 1 milyon, 1,5 milyon nüfusun oraya yerleştiğini nereden su alacaklar bunlar? Bu suyu nereden bulacaklar? Bunların yarattığı atık, atık su nereye gidecek? Nasıl arıkılacak? Bunlar çöpleri nereye boşalacaklar? Yani biz bir hesap yaptık. Bu nüfus e, oluştuğu zaman e, Büyükçekmeceye Gölü'nün sağladığı suyun çok önemli bir kısmını bu nüfusa vermek lazım İstanbul'a vermek yerine. Yani bu, bu yerleşim, bu projeyle oluşacak yeni yerleşim alanı İstanbul'a çok acımasız bir ortak olmak durumunda doğal kaynaklar açısından. Sadece bu yönüyle bile bir kere mevcut plana aykırıdır gelişme ve doğal kaynaklarını İstanbul'un bitirecektir gelişme. İstanbul için şunu söylemek lazım. Çok büyük sorunlar var, çevre sorunları var ama İstanbul için en önemli sorun insan. Yani biz nüfusu kontrol edemiyorsak İstanbul'u yok edeceğiz demektir. Bu da İstanbul'a yeni nüfus alanları yaratan bir proje olarak görünüyor. Arka planda, tülün arkasında o görünüyor. E bu, bu yönüyle de hiç kabul edilir bir tarafı olmadığını düşünüyorum. Çok başka yönleriyle de tabi incelendi. Hukuki yönleriyle, iktisadi yönleriyle özellikle ulaşıma getireceği problemlerle vesaire Bunlar yaklaşık 20 değişik rapor halinde, makale halinde bu kitap içinde yer aldı. O bakımdan yani şunu söylemek gerekiyor. Bir tek rapor bile bu Kanal İstanbul için olumlu bir görüş yakalayamadı, bulamadı. Evet, e, Profesör Derin Orhan, e, çok e, önemli e, bir e, konuda, çok önemli bir konuşma yapmaktayız. Ben şöyle özetleyeyim isterseniz, bir beş dakikamız var e, bitirirken, e, yani sizin söylediklerinizden e, izin verirseniz. Birincisi, bu Kanal İstanbul Çok Disiplini Bilimsel Değerlendirme Raporu'nun siz e, editörlerindensiniz. Evet. Ve devasa bir kitap olarak çıktı. Şimdi burada birincisi zaten nasrettin Hoca fıkrasında olduğu gibi yani bir e, gerisini boşver. Bir tek şey, çevre bakımından e, Marmara'nın ölümü olacak diye başladık. Evet. İkinci e, konu olarak kanalın bir bölümünün e, sıvılaşmakta, e, sıvılaşmasına yol açacağını ve tuzlu su birikimiyle o zaman katı olan her şey buharlaşıyor yerine, katı olan her şey sıvılaşıyor demek durumunda ve büyük bir yıkımında oradan beslenme ve su sorunu olarak çıkacağını söylediniz. Üçüncüsü, Sazlıdere Barajı ile birlikte onun bir milyondan fazla insan su kaynağı olan yerin yok edilmesine yol açacağı ve böylece büyük bir su kıtlığına, bunun da tabii gıda kıtlığına da yol açabileceği söyleniyor. Dördüncü olarak da bu çıkan hafriyat toprağının kazılardan çıkan toprağın dolgu maddesi olarak Marmara'da adacıklar yaratılması gibi ütopik ve distopik aslında projelere yol açabileceği ve büyük bir hafriyat ekonomisinin diye adlandırdığımız şeyin şimdi bir gerçek bir faciaya yol açabileceği Söz konusu oluyor ve en önemlisi olarak da bütün açılma sebebi olarak da gösterilen işte ticareti geliştirme vesaire deyip navigasyonun mümkün olmadığı ve or orada yeni nüfus alanlarını yaratarak yerleşim, milyonlarla insanların yerleşmesiyle beraber büyük bir rant alanıyla navigasyonun da mümkün olmadığı yani tümüyle distopyacı bir proje peki. Bu özet başka diğer hukuki ve ekonomik sorunlarını hiç konuşmaksızın büyük bir felaketten bahsediyoruz. Ben bir tek soruyla kapatmak istiyorum aslında her şey. Neden bu medyada hiçbir şekilde ele alınmıyor ve konuşulmuyor ve insanlar hayatlarının en belki de büyük felaketiyle karşı karşıya kalmaktalarken bu konularda bilgi sahibi olamıyorlar acaba? şimdi şöyle diyeyim bir, bir iki ilave yapayım müsaade ederseniz sizin çok güzel özetlediniz her şeyi. Şu artık o Marmara'daki ada etofisi bırakıldı. Onun yerine Kanal İstanbul projesinde onaylanmış projesinde Karadeniz sahil şeridinin dolguyla yok edilmesi projesi oluştu. Yani bu da eşit derecede korkutucu ve ürkütücü bir yaklaşım olacaktır. İkincisi bu sıvılaşma olayı şöyle belki e, dinleyenlere açıklamak lazım. Yani sıvılaşan bir bölgede, zemini sıvılaşma özelliği gösteren bir bölgede bir apartman yapmak için bir izin almaya kalksanız hemen mani olurlar size. Çünkü can ve mal kaybına yol açar. Sıvılaşabilen bir e, zeminin zeminin üstüne bina yapmak, inşaat yapmak mümkün olmaz Kaldı ki burada Kanal İstanbul'un üzerinde devasa yapılar var, devasa köprüler var, yollar var vesaire. Bu kanalın şevleri var. Kanal ayakta kalmaz bu durumda. Ve o yapılar da çok ciddi bir şekilde hasar görebilir. Hasar göremesi için çok önemli tedbirler almak lazım. Yani onların da düşünülmesi bile ürkütücü olur. Şimdi sorunuza gelince tabii biz bu raporu hazırladık. Aşağı yukarı bu pandemi döneminin getirdiği duraksamalar bile dikkate alınmadan bütün arkadaşlar Cansiparaya e çalıştılar rapor gitti ve yayın evine teslim edildi anladığım kadarıyla basılmıştır da şu anda ben daha henüz kitabı görmek imkanım sahip yani gidip sakınlanmak koşuma hoşuma gitmiyor herhalde ben de bir kopya alırım diye düşünüyorum sizin dediğiniz gibilerden bir şeyle karşı karşıyayız ama. Bundan sonrası için bir takım planlar olabileceğini ümit etmek istiyorum. Bunun yaygın hale getirilmesi için belki aynı yayın evi veya belediye bunu bunu bu şekilde bu konuyu yaymak, anlatmak cihetine gidecektir. Şu anda bir yargı sürecinde olduğu için belki bir engel görülmüş olabilir hukuki açıdan onu bilemiyorum ama hakikaten yani sonuç itibariyle şu noktaya getiren bir çalışma oldu. Yani ya İstanbul'u tercih edeceksiniz ya Kanalı tercih edeceksiniz. ikisinden biri bu kadar önemli bir rapor oldu bence. İnşallah sizin de belirttiğiniz gibi bu geniş çevrelere duyurulacaktır ve gerek yani hak ettiği hak ettiği ilgiyi görecektir diye düşünmek istiyorum profesörlerin Erhan çok çok teşekkür ederiz. Son derece yararlı oldu. Y yeni gelişmeler e olduğu oldukça e sizinle ve diğer değerli e bilim insanlarıyla konuşmaya da devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz bize. Çok teşekkür te ederiz efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. ederiz. Evet, Kanal İstanbul. Çok disiplini bilimsel değerlendirme raporu konuştuk ve Derin Orhan'la profesör bu raporun hazırlayıcılarından editörlerinden bu yalnız Derin Orhan'ın da söylediği gibi 15-16 milyonu geçmiş olan nüfusuyla dünyanın en büyük megapollerinden megapollerinden biri olan İstanbul için değil Türkiye ve hatta dünya içinde fevkalade büyük sonuçları itibariyle önemli sonuçlar getirecek Devasa bir proje, bir distopya projesi. Bunun üzerinde konuşmaya da devam edeceğiz. Bir de ufak düzeltme yapan bu konu bugün 6 saatler programında da 15.30'da konuşulacak. Bu rapor üzerinde. Onun deprem, biraz önce Derin Orhan'la da konuştuğumuz deprem mühendisliği açısından Kanal İstanbul ve kanala bağlantılı yapılara ilişkin sorular bölümünü de paylaştık. Profesör Nuray Aydınoğlu'yla e, konuşacaklar. Ben e, biraz fazla bilgi vermiştim, onu da düzeltiyorum. Onu da e, dikkatle dinlemeyi hepimiz için hayati önem taşıdığını e, düşünmekteyim. Şimdi bir ara vererek bir kez daha uzatmalara e, geçelim. Çünkü elimizde son derece e, yüksek sayıda distopya ve tragediyi de içeren haberlerden bir bölümü de kaldı. Onları da ele alıp bir de çok önemli, başarılı mücadele haberleri de var. Onlara da yer vererek devam etmeliyiz. Kanısıyla bir kısa bir ara veriyoruz. Açık gazete